Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı'nın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, bu bakanla bağlı birimlerinin, Çevre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şu andaki isimleriyle çok güzel çalışmaları var. Elbette eksiğimiz var ama daha da iyiye gidecek inşallah. Evet. E, aslında e, toprak e, kullanımı, e, çölleşmenin nedenlerine baktığımızda en başta insan etkileri geliyor. Bu anlamda oradaki e, kurak yarı kurak bölgelerdeki insanların Kalkındırılmaları yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile beraber yürütülecek çalışmalar bunlar ve sizler de bunları dikkate alarak çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Zaten çölleşme ile mücadele sözleşmesinde de çölleşme ile mücadelenin aynı zamanda bir kırsal kalkınma, dünyanın biyolojik çeşitliliğinin ve su kaynaklarının korunması'nın altı çiziliyor. Ve e, halen mesela dünyada sadece çölleşme nedeninden göçmen olan 10 milyon insan var ve bu giderek evet. artacak durumunda. Bu anlamda e, Birleşmiş Milletler'in gündemine de gelmişken İsmail Bey, e, Türkiye bu yıl e, çölleşme konusunda çok önemli bir e, toplantıya e, misafirlik edecek Birleşmiş, Ev sahipliği Ev sahipliği e, yapacak e, Bu e, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansı Türkiye'de yapılacak ve siz bu e, Toplantının hazırlıkları süreçleri içerisinde de çok yakından yer alıyorsunuz Aldığınızı biliyoruz bu toplantının Türkiye açısından önemi, beklentilerimiz nedir? Bu toplantıdan gündemleri ne olacak? Onun hakkında da kısa bilgiler verir misiniz? Lütfen. Tabii. Tabii. Şimdi hakikaten çok meşgulüz. Tabii bu çok tatlı bir meşguliyet. Hatta şu anda mesai bitmiş durumda ama ben Dari de deyim arkadaşlarımla beraber. Şu anda karşımda çöleşmeli mücadele daire başkanımız Özlem Yavuz da oturuyor diğer arkadaşlarımızla beraber. Hakikaten yoğun bir tempo devam ediyor. Şimdi malumunuz Üç tane biyo sözleşmesi var. Odan bir alalım. İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, biyolojik çeşitlilik sözleşmesi ve sözleşme mücadele sözleşmesi. Ve taraftar konferansı bu sözleşmelerin en üst düzey karar alma organı. İklim sözleşme mücadele sözleşmesinin bugüne kadar 11 11 tane taraftar konferansı yapıldı. Bu sene ilk defa Türkiye bir taraftar konferansına ev sahip yapıyor Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde. 12. Taraflar Konferansı'na çözleşmeli mücadele 12. Taraflar Konferansı'na Ankara'da bakanlığımız ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda dünyadan binlerce delege onlarca devlet başkanı hükümet başkanı bakan, parlamenter, iş dünyası sivil toplum kuruluşlarımız Ankara'da olacak. 12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara'da kongre merkezinde Burada inşallah e, toprağın korunması noktasında son derece önemli kararlar ortaya çıkacak. Şu anda siz de çok iyi takip ediyorsunuz. Tema da inşallah evet. bu süreçte beraber çalışıyoruz. Tema bizim birçok e, konuda ortağımız. E, sağ, sağ olun. Şahsınızda oradaki bütün değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz ee, size teşekkür bizim, ederiz yakın işbirliğiniz için. Yani bizi hakikaten rahatlatıyorlar. Bize birçok konuda yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Biz bu, bu, bu toplantıda inşallah Ankara ilk defa böyle bir e, taraflar konferansına ev yapıyor. Bir BM toplantısına ev yapıyor. Burada Ankara Belediye Başkanlığımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Ankara Vadiliği, e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, e, Cumhurbaşkanlığı Genel Sektörliği gibi ülkemizin hemen hemen her kurumuyla e, ve özel sektörle işbirliği yapacağız. Şöyle bir genel e, çerçevesine bakacak olursak. Bu konferans esnasında bir e, devlet başkanlarının katılacağı açılış merasimi var. Ve bir çöreşimle mücadelede devlet başkanlarının rolü e, başlıklı bir deklarasyon almayı ümit ediyoruz. Şimdi. İkincisi bakanlar toplantısı var. E, üst seviye toplantının bir parçası olarak. Buraya yüze yakın bakanımızın gelmesini bekliyoruz. Ve e, son derece önemli kararlar alınacak. E, parlamenterler formu var. İş dünyası formu var. Sili toplum örgütleri formu var. İkincisi. E, aslında 2015, Hikmet Bey, e, 2015 Buna eminim siz de çok iyi biliyorsunuz, iyi takip ediyorsunuz. Özgül Hanım da Rab'i programı e, vesilesi gayet iyi biliyordur. Mesleğini bilmiyorum ama insan program yaptığı zaman her şeyi öğreniyor <gülüyor> haliyle. E, şimdi 2015 biliyorsunuz, dünya tarihinde dünya işte toprak. 2002 önemli bir yıl. 2012 önemli bir yıl. 2015'te çok önemli bir yıl olarak dünya sahnesinde yerini alacak. Bu sene Birleşmete Ormancılık Forumu'na yapıldı New York'ta Mayıs ayında. Sen Eylül ayın Ekim ayında Eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var ve burada 2015 sonrası sürdürülebilir kalkınma hedefleri kabul edilecek onaylanacak. Şu anda 12 tane hedef belirlendi. Bunlardan iki tanesi Orman ve Su İşleri Bakanlığının görev alanına giriyor su ve ormancılıkla ilgili. Bunlar Eylül'de onaylanacak hemen akabinde Ekim'de Ankara'da Taraflar konferansı var ve konferansın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Arazi bozulumunun dengelenmesi konusu. Burada e, önemli e, kararlar çıkacak. Dünyanın üzerinde mutabık kaldı. Hemen bizimle beraber Ekim tarihinde e, İspanya'da Avrupa Orman Bakanları e, Konferansı var. Orada orman yönetimiyle ilgili yeni kararlar çıkması bekleniyor. Türkiye 5 e, üyeli Avrupa Orman Bakanları Konferansı Genel Koordinasyon Komitesi'nin üyesi. Türkiye'nin burada ciddi bir rolü var. Hemen bunun akabinde Kasım ayında B20 zirvesi var. B20 ve G20 zirvesi var Türkiye'de. Bunun akabinde de Aralık ayında Paris'te İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin taraflı konferansı var. Ve Kyoto sonrasında nelerin yapılabileceği ortaya çıkarılacak. Aslında 2015 yılı Son derece önemli bir uluslararası e, yıl, önemli uluslararası etkinlikler sahne olacak, önemli kararlar ortaya çıkacak. E, ve Türkiye burada e, hem çölleşmeler mücadele taraftar konferansı vesilesiyle hem Avrupa Orman Bakanları Konferansı vesilesiyle son derece önemli rol oynayacak. Arkasından e, Paris'te yapılacak İlk Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraftar Konferansı'nda da bakanımız, Orman ve Su İşleri Bakanı, da gidip bütün dünyadaına körleşme toprak konusunda Türkiye'nin görüşlerini dünya adına ifade etme şansı bulacak. Ben de tam İsmail Bey orada bir şey so sormak istiyordum. Aslında Buyur, e, Rio Sözleşmelerinden bahsettiniz. O üç sözleşmeden evet Paris'te iklim değişikliğinin taraflar toplantısı var. Ankara'da sizin ev sahipliğinizde e, Çöleşme Mücadele Sözleşmesi'nin taraflar toplantısı var. Aslında bu hani üç sözleşme arasındaki sinerji gerçekten de çok önemli ve e, medyanın gündemine de çok daha fazla bu e, Paris'teki zirveyi görüyoruz. İklim değişikliği tabii ki çok önemli. Biz de programlarımızda e, Buna çok yoğun bir şekilde değiniyoruz. Sorum şu olacak. Ankara'daki, Ankara'da yapılacak taraflar toplantısından çıktıları çölleşmeyle mücadele anlamında da somut beklediğiniz ve böyle ilk iki, ilk üç dediğiniz öncelikli şey var mı? Buradan çıkıp Paris'e taşınacak olan hem de bu iki sözleşme arasındaki bağlantıyı ve gücü artıracak. Öyle bir somut hedef var mıdır? Şöyle... E 2012'de biliyorsunuz Rio artı 20'de şöyle bir karar alındı. Dünya devletleri şöyle bir karar alındı. Biz işte 2030 yılına kadar tabi rakamlar değişiyor ama arazi bozulumunun dengelendiği bir e, dünya elde etmek istiyoruz diye The Future We Want belgesinde böyle bir madde yer aldı. İstediğimiz Gelecek isimli politik dokümanda bu madde yer aldı. Bu bu, e, bu hedef e, 2015 sonrası kalkınma hedeflerinde 17. 15. kalkınma hedefsinde 2030 yılına kadar bütün dünya arazi bozulumunun dengelendiği bir dünya hedefliyor diye böyle bir karar çıkmış olacak İnşallah o da onaylanacak şu ana kadar hızlılıkla böyle devam etti. Eylül ayında BM tarafından kabul edilen bu e, bu hedef Ekim ayındaki konferansa somutlaştırılacak. Ve şöyle bir karar alma ümidi diyoruz e, işte her ülke her ülke e, 2030 yılına kadar şu şu şu miktarda. E, rehabilitasyon çalışması, arazi bozulumunun önlenmesi çalışması yapacaktır gibi bir karar çıkmasını ümit ediyoruz. Sindenizma'da en somut kararı bu olacak. E, yani nasıl ülkeler Kyoto protokolünde e, bir takım hedefler koydular, bağlayıcı hedefler koydular. Bu da buna benzer toprak bozulumunun önlenmesi konusunda buna benzer karar çıkması bekleniyor. Ama tabi bu dünyanın ortak e, vereceği bir karar. E, Nasıl çıkar onu onu zaman gösterecek. Türkiye bu konuda dünyaya örnek olmuş bir ülke. Arşanından çalışma noktasına Türkiye bu hedefleri destekliyor. İsmail Bey bir de bu hedefleri desteklediğinizi ve öncülük yaptığınız noktası açısından sizin bu toplantıda Ankara inisiyatifi diye üstlendiğiniz önemli bir çalışma var. Bu çalışmanın amaç ya da amaçlarınız nedir, neyi hedefliyorsunuz? Bunlar hakkında da bilgi verir misiniz lütfen? Evet. Şimdi biliyorsunuz Hikmet Bey, size çok iyi hatırlarsınız. Orman Teşkilatı'nın uluslararası arenadaki etkinliği oldukça fazla. Biz 1997 yılında Dünya Ormancı Kongresi'ne sahip yapmıştık. O zamanki orman Bakanlığı olarak, o zamanki meslektaşlarımı ben her yerde söylüyorum. Değerli meslek büyüklerimi hep şükranla yad ediyorum her tarafta. Buna mutluluk duyuyorum. O zaman bir Antalya deklarasyonu hazırlanmıştı. Dünya Ormancı Kongresinin takip eden. Evet. Biz de burada e, çölleşme, o ormancılıkla ilgiliydi. Burada e, Ankara'da çölleşme arazi bozulması ve kuraklıkla ilgili bir Ankara deklarasyonu elde etmeyi ümit ediyoruz. Ankara girişimi başlatmayı hedefliyoruz. Burada evet az önce sizin deyindiğiniz gibi bizim hedefimiz e, Türkiye'nin bir kendi uygulamalarında kendi arazi bozulumunun sıfırlandığı kendi içerisinde Türkiye içerisinde arazi bozulumunun sıfırlandığı bir e, Türkiye elde etmek ki buna ulaşmış durumdayız çok şükür. Yani bazen farklı şeyler söylense de elbette herkes farklı şeyler söyleyebilir ama şu anda Türkiye'de e, erozyonun önlendiği belli noktaları söylenebilir. Mesela bugünkü basın açıklamasında Sayın Bakanımızın basın açıklamasına değinilmişti. Türkiye'de bir zamanlar sediment suya topla taşınan sediment miktarı 500 milyon tondu. Bu çok şükür. İşte barajlar, ağaçlanma çalışmaları, erozyon kontrolü çalışmaları ile son yıllarda 170 milyon tona kadar indirildi. Bu bütün dünyanın takdir ettiği bir başarı. Biz de bundan parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Elbette yapacak çok iş var. Keşke sıfır olsa ona da gidecek. Türkiye evet bir kendi içinde bu çalışmaları Olabilen maksimum seviyede ekosistem dengesini bozmadan, ağaçlandırma yaparken mevcut yapıyı bozmadan bunu sürdürmek istiyor. İkincisi, e, Türkiye'nin bir gönül coğrafyası var. Nedir? Orta Asya, e, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika yani gönül birliği yaptığımız, tarih birliği yaptığımız, kültürel birliği yaptığımız aynı değerle paylaştığımız coğrafyamız var. ki Bu artık giderek de büyüyor. Ben kendi adıma şahsen sen Nijer'de bulundum. Nijer'de bir orman kurduk. Türk Dünya, e, Nijer, Türkiye Dostluk Ormanı kurduk. Orada gittik. Nijerle insanlarımıza bir yere geldik. Orada o insanlarımızın Türkiye'de nereye beklediğini bizzat görme fırsatı bulduk. Ankara girişimiyle biz hem Türkiye'deki çalışmalarımızı en iyi seviyeye yapmak istiyoruz. İkinci olarak da bütün dünyada hem politik manada hem teknik manada e, çalışmalarımızı tecrübelerimizi dünyayla paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkeler konferansı İstanbul'da yapılmıştı birkaç sene önce. Evet. Orada İstanbul Eylem Planı diye bir eylem planı kabul edildi. Bu kapsamda Türkiye başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere komşu, dost, kardeş ülkeleriyle gönül coğrafyasını paylaştığımız ülkelerimizle işbirliği yapmak kararı alındı. Aslında bu Ankara Deklarasyonu, bunun bir nevi devamı, devamı olacak ve toprak bozulumunun önlenmesi konusunda iş yapacak. Türkiye öncü bir, bir rol alacak bu konuda. Evet, evet. <gülüyor> evet. Yani bu konuda Dışişleri Bakanlığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi, yani Ankara olması hasrediyle Ankara Valiliği ve diğer Ankara kökenli devlet kurumlarımızla, bütün devlet kurumlar burada ama işte valimiz, belediyemiz ve diğer bilimlerimizle beraber çalışıyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız bir büyük büyükelçimizi görevlendirdi. Bizzat bu işi takip etmekle görevlendirdi. Sayın Melih Ulu Eren, Büyükelçi. Ee, şu anda bizim Genel Müdürümüz Sayın Hanif Avcı, İtalya'da bu, Milano'da düzenlenen Expo'ya katıldı. Orada gidip Türkiye'nin tezlerini, Türkiye'nin görüşlerini ve e, şeyi tanıtacak e, COP12'yi anlatmak üzere oraya gitti. E, Türkiye, evet, dünyada e, son derece bu konuda aktif, lider, öncü ve bunun sorumluluğunu taşıyan sadece rakamlarla değil, işin e, kalitesi açısından da politik kalitesi açısından ve teknik kalitesi açısından da liderlik yapmak için bir ülke konumda. İnşallah bunu... Bugüne kadar değerli meslektaşlarımız başardı. Biz de bu, bu, bu yolda devam ediyoruz. Çok, Biz de buna katkı vermeye devam ediyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. E, programımızın son dakikası içindeyiz. Bu da güzel bir kapanış temennisi oldu. E, teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. E, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Tema Vakfı ben adına. Ben teşekkür ediyorum. Özgür Hanım size Hikmet Bey'e. E, bu, bu vesileyle ben değerli Çölleşme ve Lizyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'ndeki sevgili arkadaşlarımı da buradan ilgili iade ediyorum. Onlara usuldur selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. bizlerde bizler de emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem katkılarınız için. Bu yoğun gündeminizde bize vakit ayırdığınız için. Teşekkürler İsmail Bey. Memliyeti efendim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir Yeşil Dalga programını daha kapatmış olduk. Tema Vakfı olarak çalışıyoruz. Dünya Çöleşme Mücadele Günü sebebiyle sağlıklı yaşamın sağlıklı topraklarda mümkün olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Verimli topraklar yapılaşmadan korunmalı, konut, sanayi ve turizm amaçlı yatırımlar için kullanılamalı temennimizi e, tekrar edelim. Son olarak da karar vericileri gıda güvenliğimizin sağlanması ve gelecek nesillere üretken topraklar bırakabilmek için politika geliştirmeye ve somut adımlar e, atmaya davet ediyoruz. Yeni bir programda buluşmak üzere, hoşçakalın.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 Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.